Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Medine'ye gelişi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke dönemi tabiha baskı geçti, zulümle geçti, işçenciler geçti. Her gecenin bir sabahı var muhtekala. Allah-u Teala'nın kurduğu kural budur. Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inneme al usri yusra. Allah buyuruyor. Her güçlü de beraber arkasından bir kolaylık vardır allah Teala buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mekke'den tabi bir nevi zorla çıkmaya nezbir akıldı mekeriler peygamberi öldürmek niyetiyle hırsla intikam vursaydı araya düşünü o taraflarda peygamberimizin Mekke'den çıktığı Medine Medine'ye haber ulaştı. Medine elhamdülillah bir bayram sevincine boğuldu Medine halkı Medine'de bunda o günkü Müslümanlar, üçe ayrılıyordu Müslümanlar. Mâlihi açıdan yani. Bir bölümü muhacirin denenler, Mekke'den Medine'ye gelenler. Mekke'ye mükerremede Peygamberimizin sohbetine alışanlar, Peygambersiz olarak Medine'de e, bunalımdalar yani ruhsal açıdan sıkıntılar. Gözleri yaşlı, gönüllere mahzun. Ah Resulullah buraya bir gelse diye ağlaştı beklişalı Peygamberimizi. İkinci grup Medine'de Peygamberimizi gören ve sahabe olan Müslümanlar. İlk altı kişiydi bunlar akade bulunanlar. Sonra 12 ve en sonunda da 70 kişiydi. Bunlar Mekke'ye gelip Peygamberimizi gören müminler, sahabeleriydi bunlarda. Bir de bunların dışında Mekke'ye hiç gelmeyen, Peygamberimizi görmeyen ama Medine'deki Müslümanların çalışmasıyla İslam'a gelen Müslümanlar vardı ki onların da durumları tabi'in denen makamda onlarda. Yani sahibi olamadılar da. Medine halkı peygamberimizin yolda olduğu haber alınca her gün Medine dışından çıkıp bir yer vardır Kuba tarafında Harre diye. Harre kara taş anlamına da gelebiliyor. Çok sıcak olduğu için o bölgede taşlar tabi yanlış için güneşten o yüzden verilmiş. Medine bulunan Müslümanlar her gün o har denen mevkiye gidip Peygamber'in gelmesini bekliyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki güneş aşırı ısısını vuruncaya kadar. Güneş tabi aşırı mı duramıyorlar ve bu saatten sonra bu şata gelmez diye geri dönüyorlardı. Yine bir partisi sabah idi. Birin çıkmışlar. o har denir mevkiye. gözleri yaşlı, gönülleri mahzun, heyecanla peygamber beklediler, beklediler. Yine hava aşırı ısınınca geri döndüler daldılar. O ara biraz sonra bir Yahudinin biri işi icabı evin tarasına çıkmış. Etrafa bakındı. iki deve üzerinde bembeyaz gömle giymiş tertemiz iki kişi geliyorlar ki o Yahudi felasetiyle Peygamber olduğunun farkına vardı bunun. O nurdan. Haber verdi oradaki Araplara. Henüz İslam bilmiyorlar daha. İyi Araplar. Sizin bekleyeceğiniz o kişiyi işte geliyor. Diye haber verdi. Allah-u Teala Mevla'nın burada yâdi Allah'a sevk olun. Bunun üzerine bu haberken Medine'de çalkandığı birdenbire hemen koşanlar yola çıktılar karşılamaya Aleyhisselam adetlerini Peygamber'imiz önce Kuba'ya geldi Kuba Medine bağlı bir köy o zamanlar şimdi tabi köyden çıktım Medine'le birleşti şu anda artık o dönemde Medine'nin haricinde ayrı bir köydü, Kuba köyü. Peygamber adetleri Kuba'ya geldi. Öğleye yakın, hava çok sıktı o güne de, Kuba'ya geldiler. İsa tabi çekildiler, hemen birdenbire. Kuba, demek ki İslam'ın ilk merkezi Kuba. Kuba, Medine yöresinde hurması en bol olan yer Kuba'dır. Orasıdır. Hem verim olarak hem de kalite olarak en kaliteli hurma en verimli hurma Kuba'da olur. O zaman da öyleydi. yine Şu anda yine aynı şekilde devam ediyor cemaatimiz. Orası. Suyu tatlıdır. O zaman tabi kuyular vardı. Bilhassa eris kuyusu vardı ki Peygamber'in içten çok su içtiği kuyu, tatlı suları vardı. Peygamber Aleyhisselam adetleri Kuba'ya geldi. Orada birkaç gün kalmaya niyet etti, oraya yerleşti. Tabi Medine'den gelenler, hoş geldin'e karşılamaya gelenler o yörede artık sanki bugünkü tabirle bir şölen havası gibi Halkın mağazam bir sevinç Resulullah. ...o bölgeye geldi diye. Hz Ali... ...biliyorsunuz... ...Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin tavsiye üzerine... ...Hazreti Ali üç gün Mekke'de kalktıktan sonra... ...Emaatı verdi... ...yola çıktı. Ama deveşi yoktu Hazreti Ali'nin Mekke'de. Devesi yoktu. Yaya yürüyerek... ...Mekke'den yola çıktı... Günüzleri saklanıyordu gündüzleri. geldi bir mağaralara saklanıyordu. Geceleri yürüyordu. Yürümek iki anlama geliyor. Biri bizim burada yürümek. Yollar asfalt temiz. Ya da e, patika bile olsa yani otluk, toprak, yumuşak yerler. Bir de Bugün günümüzde ayağımızda ayakkabılar var elhamdülillah. Rahat yürüyebiliyoruz. O günü yürüyüş deyince ayaklarında ham deri. Yani Tokyo baharı, üzerinden tasma bağlı ham deri. Yol diye bir şey yok. Kum, çakıl, diken, şunlar bunlar. Taşlık yanıyor yerlerde. Tabi öyle bir yerde yanına gitmek bir mesele. Hemen o ayağına gidin Nale'yini, Tokyalı tabi paramparça oldu. Hazreti Ali Kuba'ya geldiği zaman ayakları şişmiş, yarılımlı, ayağına basamıyordu. Peygamber'in arasılması derece baktı. Mübarek eliyle Peygamber'in arasılması derece bir bir sıvazlayınca hiç elinde kalmayan kalmadı. Ayakları tam sağlığına kavuştu. Ve Hazreti Ali ölünceye kadar hiç ayağa kalksa görmemiş bir daha. Peygamber Efendimiz. Peygamberimizin iki mucizesi vardır. İki çeşit yani. Biri mucize-i zatiye deniyor. Peygamberimizin kendi zatı, bedeni bir mucize peygambermesidir. Peygamberin dokunduğu eli de her şey mucizedir. Peygamber Aleyhisselam adetleri Kuba'da ne yaptı? Orada birkaç gün kaldı yaptı orada? İşte İslam'daki ilk mescid Kuba Mescid oldu. Peygamber Aleyhisselam adetleri, evinde kaldığı Hasid-i arsası onun izniyle, onun hibesiyle oraya bir mescid yapalım diye karar verdi orada. Orada bulunanlara Hemen bunun üzerine taşlar taşındı. E, topraklar, yer temel kazıldı. Oraya, tabi o mümkün şeyle basit demeyelim de sade bir şekilde bir meşid yapıldı oraya. Peygamberimiz de bir daha çalıştı. İşini çalıştı. Oraya ilk oraya meşid yapıldı. İşte İslam'da ilk yapılan meşid Kuba Mescididir. Kuba Mescidi Kuran-ı Kerim'de adı geçen tek e, tevbe süresinde geçiyor, ayet 108 Ocak hal tahminim, orada geçiyor. Teqa üzerine atlan temelleri diye falan buyuruyemetidiyor buna. İslam'da dört meşhit vardır. Kuran-ı Kerim ile hadiste belirtilmiş kutsal dört meşhit vardır. Birincisi, Mekke'deki Haram Şerif, Kabe'nin bulunduğu yer, çevresi. İkincisi, Medine'deki Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü, Mescid-i Aksa, Kudüs'te. Dördüncüsü de Kuba Mescidi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelikten sonra da hafta bir gün Kuba'ya giderdi. O mescitte namaz kılıp Peygamber Aleyhisselam'a Genelde cumartesi günleri sabah namazını Medine mescitte kıldıktan sonra yola çıkardı ve çoğunlukla yürüyerek oraya giderdi. Daha da aşağı yukarı 3-4 km'de bir şey. Yani Medine merkezine Kuba ve orada Peygamber Aleyhisselam'ı İki rekat namaz kadar çoğunlukla. Rahatışı işler bu Aleyhisselam adetleri. Bir kimse Medine-Münevver'de duran, oturan, oraya ziyade eden kişi abdestinin güzelce alsa, temizlense sabah namazını Medine'de kılıktan sonra yıla çıksa, meşrikup iki rekat namaz kılarsa bunu Allah'a sallallahu ve bir ömre sahibi veriyor muhtemelen yani Peygamberimizin hemen her hafta gittiği, gidebildiği yani sefer olmadığı zaman gittiği Kuba Meclidi. Şimdi tabi Kuba'dan Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye yani şehir merkezine gelişi. Oradan fazla başlıyor. Henüz Medine'de Peygamberi göremeyenler çok tabi var. Kuba'ya gidemeyenler var işlerinde. İşte hasta var, yaşlı var, kadın var, şunlar, buna gidemeyenler var. Bunun için Medine Münevvere'de heyecan tabi dorukta. Resulullah Medine'ye gelecek. Hem de Resulullah onların olacak. Orada kalacak. Öyle gezmeye gelmiyor. Bir peygamberi kucaklamak bir peygamberi ağırlamak ve bir peygambere beraber olmak tabi onlar nasıl alır ya cemaatimiz? Yani bunu anlamak tabi bizim için biraz güç. Yani sıradan bir insan değil peygamberler. Ruhsal açıdan, manevi açıdan ruhsal fiil açısından çok farklı bir alem alem. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gideceğini bildirince Medine'den yüz kişi onu karşılama geldiler. Yüz kişi her bir olarak özel olarak bunlar karşılama geldiler. Ve bir cuma günü Kuba'dan yola çıkıldı. Uğurlayanlar var, karşılama gelenler var. Cuma günü Kuba'dan çıkıldı. Tam öğle vaktine yakındı. Öğle vakti olunca ilk orada Müslümanlara Cuma namazı farz kılındı o zaman. O bile kadar namaz beş hareket namaz farz kılmıştı Miraç'ta ama Cuma namazı farz değil Müslümanlara. Neden? Çünkü Cuma kılma ortamı yoktu. O durum ortam yoktu orada. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen Beni salim yurdu deniyor. Kuba'dan birine girişinde peyansları sağa doğru devresini sürdü. Orada aşağı indi. ve Haber verdi. Orada bulunan sahabelerine cuma namazı farz kıldığını ve İslam'da İlk Cuma'nı kılınacağı bildirdi. Tabii ne mutlu o ilk Cuma'yı kılanlar. Peygamber Aleyhisselam maddeleri tabi önce hudbi okudu. Ondan sonra Cuma namazının iki kat farzı orada kılındı. Ve o gün ki hutbe de Peygamberimizin ilk İslam'daki hutbesi idi. Yani hutbada çok duygulu bir hutbe tabii. Biraz da imanla ilgili konular çok vardı o hutbede. Tabii onun işleri geniş olduğu için konuşandan önce duramıyorsun tabii. Yalnız ben tavsiye ederim aziz cemaatimiz o bir inceleyin inşallah. İslam'daki ilk hudbe bu. İlk cumarda kılındı. Orası peki şu anda belli mi? Belirli mi yeri? Tabi o zaman yer de Düz, açıkta kılındı. Orada. Vadizat orası. Orası vadiydi o zaman da. Şimdi tabi evler doldu. Açıktı. Oraya bir meşir yapıldı o zamanlar azca Küçük bir meşir yapıldı. Altı hafif taştı temelleri. Sonra kerpişlendi. Fakat sonradan Osmanlı parçalarından İkinci Beyazıt Hazretleri vardır. İkinci Beyazıt. Hatta bir adı da Beyazıt'ı veli derler kendisine. Fatih'in oğlu. Yavuz Selim de babası oluyor kendisi. O oraya meşgit yaptırdı. Özel yaptırdı. Şu andaki meşgit, onu yaptırır. Meşgit aynı duruyor şu anda. Hazreti beyaz yaptırdığı Meşgit şu anda aynı orada duruyor. arada. Tabi Gidenler Ramdura'sını ya yani edip görüyorlar, biliyorlar. Adı da Cuma Meşhidi adı da orası. Yani gerçekten çok yani manevi duygulu yerler. Yani bizzat Peygamberimizin orada namaz kıldığı yer, aynı yer, değişmiyor. Oradan Cuma'yı konutan sonra tekrar yola çıkıldı. Devlet üzerinde artık Medine'ye geliniyor. Medine'ye haber ulaşıyor sürekli. Peygamber'in kubadan çıktığı, yolda namaz kıldığı, gelmekte olduğu haber Medine'ye geliyor. Artık Medine münevvere de tek kişi kalmadı evinde oturabilen... Hastaları, yaşlılar da, çocuklar da, hatta ufak şey olan kadınlar, genç kadınlar da kucağını, çölünü kucağına alarak, taraslara çıkarak, yollara dökülerek artık Medine, öyle bir gün yaşamış ki o gün Medine münevvere tarihinde tabi tefri artık mümkün değil. Öyle bir gün Yani Resulullah bize geliyor. Peygamberimiz aramıza kalacak diye peygamber sevinciyle e, üç grup insan var demiştik orada. Bir muhacirin Mekke'de iman peygamber, Allah'a Medine'ye gelenler, zorunlu gelenler peygamberden yoksun, mahrum kalanlar, yaşlı gözleri peygamberleri görmek aşkı sevinciyle ve akabede biat edenler Ensar denilen Medine Müslümanları tekrar peygamberi görmek ümidiyle bir de Medine'de İslam'a gelmiş diğer Müslümanların çalışmalarıyla henüz daha peygamberi görmeyenler var, da var. Çoğunluk onlar ama. Çoğunluk onlar da her biri tabi aşk heyecanla peygamberi bekliyorlar Aleyhisselam Hazretleri'ni. Medine giriş Özel bir kapı o zaman vardı. <gülüyor> Seniyetül veda denir. Seniyetül veda. Şöyle iki tep arasından. Medine'ye kim gelirse oradan gelir, orada karşılanırdı. Yine Medine'ye gelen bir üst tabakada misafirinde oradan uğurlarlardı. Peygamber-i samad Teri'de işte oradan, sinir türlü vedadan, yalnızca böyle deve üzerinde tabi göründü. Artık tabi hanımlar, işte çocuklar, hastalar, yaşlılar, şunlar, bunlar her biri Allah Ekber, Allah Ekber yani coşku böyle yerleri götür, açtı. Orada Herkesin göremediği Peygamber gördüğü melekler, Peygamberi karşılamaya gelen melekler medeniyette. Melekler tabi dil antaması imkansız böyle. Ancak ögünü yaşayanların bileceği bir olay. Öyle bir olay yani medeniyen oynayan bir durum burada. Ağlayanlar, bayılanlar, Allah diye yananlar, kendini yere atanlar o hallerde Peygamberimizi tabi görünce öyle bir hal oldu ki müdene münevverede az evvel tabi'in olanlar bir anda peygamberi görünce sahabe makamına çıktılar bir anda. Tabi'in makamından tabi'in şu adı cemaatimiz peygamberimizi göremeyen ama peygamberimizi gören sahabeleri görenlere İmadenlere edenlere tabi'in deniyor. Biri sahabe, peygamberi görenler, imadenler, biri tabi'in. İkisi arasında öyle bir fark var ki aralarında manevi açıdan, muazzam aralarında fark var aralarında. İşte az evvel henüz de tabi'in olanlar Resulullah ve anda sahabe makamına çıkışlarında öyle bir kutsal manevi hal oldu ki onlar için işte muazzam bir deprem oluyor. Tabi bunu biz anlayamayız cemaatin da. Ancak evliyalar bu işi anlarlar. Evliyalarda seri sülük vardır evliyalarda. Seri derler. Manevi makam kat etme. Evliyalık makamlarında. Bir evliyullah bir makam diğer makama geçerken o evli öyle hallere yaşar ki öyle ruhsal halleri yaşar ki kendini bambaşka halinde bulur. Hele bir tabi'inin sahabi makamı çıkışı ise artık bunun tabi aklı öyle hal oldu Bidene Şimdi bir konu ortaya çıktı Bidene Mühavere'de. Peygam Alisa maddeleri Medine'de kimin evine konuk olacak? E i̇lk akla gelen Medine'nin tabii ileri gelenleri, eşrafı, akla gelen bunlar. Ama bununla beraber dele her insan, her yiydin yöne bir aslan yatar derler ya. Medine'nin her birinin içine o aslan yatıyor. Resulullah bize misafir olsa. Resulullah bir olsa diye. O gece yatmamışlar çoğu kadınlar özellikle özellik. Yaptılar. Evlerini temizlemişler. Bahçeyi temizlemişler. Dış kapı önlerini tamamen temizlemişler. Hazırlık yapmışlar. İnşallah Resulullah bir olur derlerden. Her birinin içine bu aslan yatıyor. İstek yatıyor canlı. Peygamber Aleyhisselam Medine içine girince deve üzerinde Devesi özel, kusva devesi demiyor adı. Kusva devesi onun üzerinde. Şimdi tabi önce ileri gelenler, Ya Allah bize buyurun Ya Resulallah. Öbürü Ya Resulallah, bize buyurun. Biz, ya Resulallah, bize buyurun Ya Resulallah. E, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunların birini tercih etse, diğerlerinde bir e, kırılma olacak Kırımı olmasa bile bir hüzün olacak. Ondan yoksun kalacaklar. Ne yapması gerekiyor? Peygamber Şubil Aleyhisselam <gülüyor> Deveme ben bağlıyım bu konuda. Devem Allah'ın emri cilalühüm. Devem nereye çökerse o eve misafi olacağım. Hiç çözümünde. Bunun üzerine ne yaptılar bildiğin yerileri? deve hangi otları çok seviyorsa gittiler, o otları kucağa alıp deveye götürüyorlar. Yani deve otu görsün de, görülürsün Ama deve, deve, deve muhtemelidir. Kusva, deve. Üzerindeki ruhsal misafirini biliyor, taştırabiliyor deve. O deveni ne otlara bakıyor, ne bakıyor Sanki deve de Allah der gibi böyle başını böyle hafif bir başını bu şekilde böyle. Böyle Allah, Allah der gibi deve, etrafa kimse itibar etmeden yavaş, çok ama böyle yavaş, yavaş, yavaş, yavaş yürüyormuş. Tabi her önüne geçişinde, kapılar kadar açık, çoluk meydanda, ''Ya Allah bize buyurun, bize buyurun Ya Allah kulaklı otlar demeye gösteriliyor, Peygamber gülümsüyor, ben devemi bağlayayım. O Allah'ın evine celalüyü, çöktü varacağım. Bir deney bir dolaştı deve, geldi, boş bir arsa vardı, oraya çöktü. Ama yalnız ön tarafa çöktü, iki dizini koydu, üzerine çöktü, durmada kaldı. Boş bir arsa idi. Acaba niye odan o neden devire çöktü mü Devenin çöktüğü çöktü yerde işte, meşhur yapıldı cami meşhur yapıldı oraya. Raza mutahar denen yer var ya türkler. Hatta devenin çöktüğü nokta iki bunda bir şey var itiraf var. Bir devenin çöktüğü yere o meşhurun kapısı yapıldı kapısı. Hangi kapı yapıldı? Eee bir bilir az jemaatimiz Ravza-i Minberle kapı arası. Önlükleri verince bir kapı var. Birabanın sağında bir kapı var. Ez onu giriş zaman işte bir vaize göre deve o kapının bunun yere çöktü. Bir vaize göre işte deve biraz da ileri çöktü. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazreti'nin kabilinin bunda yere çöktü. Hatta bu rivayet bazıları daha bunu şey görüyorlar. Yani Peygamberimizin kabri orada olacak ezerle belli bir talep olunmuş bu. Oraya çıktı. Ama deve durmadı. Hemen yine kalktı. Yürümeye başladı. Az ileride sağda deve Çöktü muhteremler. Deve çöküp de bir de göğsünü yere koydu mu artık artık yerleşik anlamına gelir deve. Deve çöktü, göğsünü yere koydu. hafifçe bir bağırdı deve orada. Bağırdı. Peygamber buradaki inşallah menzinin burası yerimiz buyurdu. Neresiye o devenin çöktüğü yer muhteremler? İstanbul'da Eyüp'te mesum bulunan yani ikrar ve olan bizim iş az cemaatimiz ve Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye bilinen var zaten evinde önde çıktı. Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye ünlü meşhurdur. Asıl adı Halid bin Zeyd. Asıl adı Halid bin Zeyd. Yani Zeyd babası Zeyd oğlu Halid demektir. Lakabı Eba Eyyub. Yani Eyyub'in babası. O dönemde Araplar da hala aynı devam ediyor gerçi. Soyadı olmadığı için İslam'da bir erkeğin ilk oğlu kimse onunla anılır. Mesela Peygamberimizin lakabı Ebu Kasım'dır. Kasım babası. Hazreti Alit de Halid'in de Halid e ilk oğlu Eyüp mümkünler. Onun için Eba Eyüp. Zaten üç oğlu vardı kendisinin. Eyüp, Halid e, bir Abdurrahman'dı. Üç oğlu vardı tanımlar, kendisinin. Kızı da ayrıca yine vardı kendisinin. Halid Halbin Zeyt. Yani Türkçemizde Eyüp Sultan dediğimiz on barak kişi Zaten sahabeydi o andan da. Sahabeydi. İlk Müslümanlardan Medine'de ilk altı kişi İslam'a gelmişlerdi. Bu altı kişi mekke Medine'ye dönünce onların çalışmasıyla ilk Müslüman olan biri de Ebayip Hazretleri. Ve zevris eşi de Müslüman olmuşlar. Yine kendisi Mekke-i Kerime'ye gitti. İkinci akabiyattan bulundu kendisi. Peygamberimiz'i görmüştü. O biyatta anlaşmada bulunmuştu kendisi. Kendisi sahabeydi. Aynı zamanda kendisi Necar oğullarından yani Peygamberimiz'in büyük dedesinin de akrabası oluyor Peygamber Oradan Haz-ı bin Zeyd yani Efs Hazretleri fakirciymişler muhtemelen Fakirciymiş. Evi iki kat. Evini görmek nasip oldu mu çok şey andı Aşağıda 45 önce evi duruyordu, evi duruyordu. PGM'sin kabrine geçince orası yoldu işte, Ta açıldı oraları tabi, Değişti oralar işte. yoldu. Aşağıda bir babi Cibril var, bilen de bilirler. onun karşısında sağa düşüyor bence. İlk katlı Evie vardı. Alt tarafı taş örülmüştü. Üzeri kerpişle örülmüştü. Çok viran bir şekildeydi. bakımsız evi. Şimdi tabi yıkıldı. Yol güneşledi. Yıkılırlar şimdi. Elhamdülillah evini gördüm azı cemaatimiz. Hazır Halit hanımla beraber kapı arkasında işe duruyormuş o. Kapıya çıkıp da bize buyurun demeyi hayır utanıyor. Yani bana mı kaldı bir Allah'ın Resulü, bana mı gelecek Allah'ın Resulü? Kendini öyle aşağıya görüyor. Çok mütevazı kişi. Hatta hanımız bir ara bağırdı. Halit! Bak Resulullah devrede inmek üzere. Bize gelecek. Hanımı. O da heyecanlı olmuştur tabi sahabe. Genel durakladı da, işte baktı da, Gözden yaş yaşlı ağlıyor. Resulullah bizim biz evine gelir miymiş? Yani bize mi düşmüş midir bu? De öyle bir haldeyken fakan bakıyor. Peygamber devamı ini yavaş yavaş. Hemen koştu. Buyur ya Resulallah. Eşyaları aldı. Eve getirdi. Ve peygamber onun evine misafir olmuştur Peygamberimizin Ali Semadettin'in Eba Eybun evine tabi gelmesiyle o ev o anda dünyanın en kutsal meskeben oldu o anda birdenbire. var gelmesiyle rahatlar. İlk önce Hacabe başım gelip peygamberimize Medine'ye hoş geldin diye. Sonra diğer mekâna gelip peygamberimize Medine'ye hoş geldin diye. Ondan sonra Medine halkı Ev tabi çok büyük olmadığı için Medine halkı böyle grup grup peygamberine geldiler. Hoş geline geldiler. Ve o evde artık İslam'ın temeli orada atıldı. İslam merkezi orası oldu. Peygamber'in sohbetleri, İslami bütün hareketler ve namaz kılmak. Yalnız tabi herkese istiyor ki Namazı Peygamber kısmına kıldıstıya, her günü bunu istiyor. Ama evdar geliyor, evdar geliyor. Bunun üzerine dediler yarısı Allah, acaba bir meşhur yapsak? Evet yapacağız buyurdu. İşte devin ilk çıktığı yer, o boş arsa, o başlarsa, orası kimde soruldu? İki yetin çocuğun malıymış. Onun pahası değeri orada düşüldü. On miskir altın diye karar verdiler. Peygamberimiz Hazır Bekir'e döndü. E, Ebu Bekir bu parayı sen var dedi. Hatta istemeyi almak istemediler onlar Medine'liler. O bahsetti. Peygamberimiz o kutsal vakfı Ebu Bekir'in helalikine verdi. Bekir Hemen 16'ını verdi orada. E şu anda elhamdülillah o orası Hazreti Bekir'in vakfı. Yani kıyamete kadar ona bu sevap gidiyor elhamdülillah. Ve bunun üzerine meclinin inşasına başlandı. O zaman Araplarda şöyle bir hareketler inançları vardı, yaşantıları vardı. İşi, gücü biraz iyi olanlar, köle sahibi olanlar, böyle iş yapmayı kendilerine, onurlarına pek layık görmezlerdi. Onlar oturacaklar bir gölgede, emir verecekler, köleler çalışacaklar. Aynı şeyi uygulamak istediler. Baklar ki oradakiler, Allah'ın Resulü, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, biz açış açış peygamber Peygamber taş taşıyor, toprak kazın toprakları taşıyor, kepiç yardım ediyor. Bunun üzerine işte orada önceki yanlış o zihniyet o da yıkıldı. Köle efendiden fark kalmadı. Allah yolunda herkes eşit çalışma başladılar. Köylü efendi ya yana böyle. Yenginin fakiri, asif fukarası Yan yana omuz omuz elhamdülillah çalışma başlanıldı. Meclis bitince beşin yanına peygamberimize ev yapıldı. Ev. Nasıl ev acaba? acaba? Peygamber aynı zamanda devletin reisi tabarada. Acaba nasıl da peygamber evi? Tek oda. Peygamber tek odayı Tek odaydı. Kerpiçten. Altı toprak. Duvarlara kerpiç toprak. Üzeri örtülü. İçinde bir raf yapılıyor. Yapılı. Yani bir tahta duvara iki çubuk kondu. üzerine bir tahta kondu. Bu da peygamberimizin bir kirleri eşya koca kirli oldu. İşte peygamberimizin dünya evi bu idi. Tek odadan ibaret her topraktı, ev yapıldı. Yedi ayda tamamlandı bunlar. Hem veşin yapığı, evin tamamlandı. Peygamber Aşağı Mazretleri yedi ay misafir kaldığı Ebu Evin'in evinden kendi evine akdın mekan etti. Peygamber Aşağı Mazretleri Meşhit yapıp da orada namaz kılmaya başlanınca artık Medine başka olunmuştur der. Aynı zamanda Müslümanlar Mekke mükerremede ancak bir cemaat iken Şerhamda işte İslam devleti de ortaya çıktı. İslam devleti kurulmuş oldu. Bu devletin tabi olarak da doğal başkanı da. Peygamber'in adresi oldu. Ve elhamdülillah artık Medine münevvere de Allah'ın kanunları, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri tam anlamıyla uygulamaya başladı. Allah'ın kanununda insan hakları en başta gelen özellik adı cemaatimiz. Bir efendi, yani köle sahibi, kendi Müslüman da olsa, kendi o sahabe de olsa, kölesi Müslüman değilse, kölesi İslam'a zorlayamıyor bakın İslam'da. Bakınız cemaatimiz. Yani İslam'da insan hakları, inanç özgürlüğü, İslam'da tam anlamıyla var bu. Mesela bir örnek verelim. Mekke'ye mükerremedeyken, Ümey bin Hayat denilen müşrik, Hazri sahibi, Hazri kölesi. Hazri Bilal, yani kölesi, iman için kölesini içkince yapıyor öldüresiyle. İçkince yapıyor kölesine. Hazri geçti oradan gördü. Ümeyye, sen bu Bilal'ı Habeşçi köle satar mısın bana? Satarım ama dedi. Onun yerine senin kölen var Amur dedi. Beyaz bir afiyet, tabi Esmer. Beyaz kölesi var. Hem de Hazır Bekir'in işlerini yürüten kişiymiş bu işte. Onu veresem de bakınız. Hazır Bekir'in kölesi, beyaz köle, ticaretçilerini güzel anlayan köle, ama Müslü olmamıştı bakınız. Hazır Bekir kölesi İslam'a zorlamıyor. İslam'a davet ediyor. İslam'ı anlatıyor ama Anlatıyor. İslam'a davet ediyor. Arada bir. Ama gelmiyoruz zorlamıyor ikisini. İşte Medine Mevveratı cemaatimiz elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Orada Yahudiler de var. Onlara tabi dokunmuyor. Havralarında, sinek okularında terat okuyorlar, ibadet yapıyorlar. Onlara dokunmuyor. Fakat İslam'da da Müslümanlara da tam özgürlük, inanç özgürlüğü. Özellikle mescit. Mescit yalnız namaz kılma yeri değildi. Yani mescit anlamı çok büyüktü öyle. Mescit, bilim merkezi, kültür merkezi, İslami her işlerin konuşulduğu, karar verildiği yerdir mescit. Mescit bir akademik yerdi mescidde. Meclide oturanlar, onların sahabelerinin en üstü olurlardı. De Bu şekilde. Şimdi gelelim azam bir de inşallah Ebu Ayyip Hazretleri'ne, Eyüp gelelim azı cemaatimiz. Biliyorsunuz İstanbul'da Eyüp'te kendisi de medhun. Allah'ına razı olsun. Oraya nasıl geldiği ve mezarı nasıl bulundu? Ebûy Paziteri peygamberimizin evine gelince ona şöyle dedi. Ya Halit, ismi Halit. Zeyd. Ya Halit sana babamdan babamdan babalarından kalan Emar sandıkları mı sizde? Durdu. Evet var yarısı Allah. O sandığı getir. İşte o emanetçi benim buyururdu. Hazır Halit mahzene gitti. O sandığı buldu. Birkaç as çok asırdan beri kalan bir sandık. Tubba denen bir alışa varmış Yemen'de. O bunu evi almış, ev almış, almış bana. Oraya ilahatını yerleştirmiş. Ona mektubu vermiş. Ve Peygamber Hulusi Aleyhisselam Hazretleri, ya Halit açtınız sandığı. sandık kiletti tabi. Paslanmış. Kilit kırıldı. Açıldı. İçinde ipeklere sarılmış. Ve geyik derin üzerine yazılı o zaman kağıt okumuş demek ki üzerine yazılı bir mektup. Mektupta Ey benim evlatlarım torunlarım bu eve, bu meskene ahir zaman peygamberi gelecek, oradan misafir olacak, hanginizin zamanda senin misafir gelirse ona sahip çıkınız, ona yardım ediniz, buyuruyor. Bu şekilde babadan oğula, babadan oğula Hazreti Ebu Hazretleri 21. kuşakmış kendisi. Ona kadar gelmiş. Tabi bu sanatı açılınca artık orada bulunan sahabe iman tabi daha da farklılaştı. iş değişti. Ve Ebu Eyüp Hazretleri alı cemaatimiz ben peygamberimiz evine misafir ettim. Ben sahabeyim. Bana bu yeter demedi muhteremler. Demek ki maneviyatta Doyumsuzluk lazım. Maneviyatta hırs lazım. İtiraz lazım maneviyata bakınız. Düşünem az cemaatimiz o ülkü Medine-i Münevvere'de Resulullah evinde hidayı kaldı. İdayı kaldı. Peygamberimizin sürekli hizmetine bulundu kendisi. O şerefen nail oldu. Öyleyken bütün savaşta işrak etti. Bedir'den başlayarak bütün savaşlara katıl az Cihat. Zaten sahabelerin makamı katıldığı cihat sayısıyla orantılıdır. Efendi filan sahabe şu kadar namaz kılmış da bu kadar zikre değildir. Onların dereceleri, manevi makamları mesela esabı belir Bedir, Bedir'e katılmış denir. Bu şekilde Peygamber Hazretleri de Bedir'den başlayarak bütün cihalıya katıldı. Peygamberimizden sonra da adı cemaatin bakınız, Şam'ın süren fethinde bulundu, Mısır'ın fethine bulundu ve Kıbrıs'ın fethine de bulundu kendisi. Ve son olarak da Hazreti Muaviye'nin zamanında ilk İslam ordusu Konstantiniya, İstanbul'a yürüdü. İlk İslam oldunsa. Hazretleri de o zamanlar, yaşlı 70 90 arasında yaşlı o zamanlar, o da o yaşına rağmen, sırf peygamberimizin verdiği müjdeye kavuşmak için, o da bu orta işrak etti. Hakkının deve üzerinde, deve üzerinde, yaşlı, hasta halinde Ta İstanbul sularının önüne kadar geldi o deniz Geldi tabi savaş oldu. Gerçi o savaş İslam bu fet olmayacaktır. Hadis tebliğim bir bunu bildirmiş olacağız İlk ordu Kostanay'a açacak. Onlar Allah'ta af olacaklar. Yani feth olmayacak. Feti sonra kalacak tabi. Ama ilk ordu bundan başlamış oldular. Hz. Eusuf Sultan hastalandı. Neydi hastalığı? İshal. Karın ağrılığı, ağrılığı ve dışkısında kan, balgam bulunan ishal. Ki bugün tıpta buna dizanteri deniliyor buna. Dizanteri hastalığında kişiye aşırı ishal olur. Ama karın ağrılığı karın mağazam burada, karın ağrır, mazam karın ağrı olur ve çok sık kişi dışarı çıkar ve kişinin dışkısında kan ve balgamı vele yapışkan madde bulunur. bulunur. Bu hastalıkta ateş yükselir, başarısı olur, titreme olur, kusma olur. İşte o Peygamber Muhammed Darı olan Hazreti Sultan'da da bu haller oldu. Ateşi yükseldi. Baş ağrısı, titreme, kusma, böyle kanlı ishal. Dizantara yakalandı. Öleceğini de biliyor ama orada. Orada ölçüde biliyor kendisi ama. Ağır hastalandı. O günkü sahabeler bile ve tabiimler de her bir ona çok kötü ediyor kendisine. Yani Peygamberimizin evinde bulunan bir sahabe diye onun tabi ayrı bir özelliği var. İslam'da özelliği var. Orada bulunan bütün sahabeler, tabi'inler ona muazzam ihtimam yakını gösteriyorlar. Artık son hallerine geldi. Şöyle buyurdu. Ben burada öleceğim. Peygamberimiz bana buyurmuş dedi. Kostantaniye surları önünde sahabemden bir sani kişi ölecek orada. Oraya gömülecek. Hazırsız daha şeylere var. Yani onun hürmetine, elan bütün bu yöre, onun farisi var Aziz Cemaatimiz. O kişi benim dedi. Benim o kişi dedi. Ben öldüğüm zaman hemen beni buraya gömmeyin buyurdu. Hem beni buraya gömmeyin. Savaşa devam edin imkanı olduğu kadar beni sular yakın beni gömün buyurdu. Vasiye etti. Ve orada Allah-u Teala'nın Allah ve Peygamber'inize kavuştu. Allah'ın razı, razı olsun. Bunun üzerine hemen tabirde bulunan bunu yıkadılar. Namazını kıldılar, Bir sal üzerine yani bir taht üzerine koydular. Dört kişi. Savaşa savaşa böyle savaşa savaşa İleri, ileri, ileri, ileri. Artık son noktada gittiler. Oraya gelince sur yakınlarına orta bir sur dışına kalıyor zamanlar kalıyordu. Oraya mezar kazdılar. Oraya bunu gömdiler kendisine. Oraya gömdiler. Sonra ordu tabi çekilmeye. Kış bastırdı. Şartlar değişti. orada mecbur kaldı çekilmeye. Biraz İmparatoru, o zaman Konstantin haber gönderiyor Şeye komutana İslam komutanına siz kendini bir kişi buraya gömdünüz ama siz biliyorsunuz 5 yıl mazarına açtırın kimliğini paramparça ettirin mezarını şu an kemiklerini bu da haber gönderdi eğer sen bizim ehibimize eba ehibimize dokunursan açarsan mezarını Şam'da bu kadar Hristiyan mezarı var meşyular var biz onlara açarız kemikleri bize onları kırarız ona karşıydı bunun üzerine anlaşma yaptılar, dokunmayacağız diye. Ve dokunamadılar mezarına. Tabi, e, zamanla mezar kayboldu. Neye kayboldu? O zaman orası Bizans'ta ait. Sur dışında, otak, tarlalar, çayır, çimer, ormanlık etrafları. E, Tabi ziyaretçi yok. Zamanla kayboldu. Su elhamdülillah, İstanbul'un fethindeki, yani, bu konuda buraya bir tevafuk etti az cemaatimiz bununla bağlantı olarak yani elde olmadan bir tevafuk etti fetile. Fatih Hazretleri 21 yaşında idi. Allah onu için yaratmış. Hatta Fatih'in babası Sultan Hazretleri o İstanbul'da yanıyor. Ismı Osman'dı alındı mı Avrupa'ya açılıyor kendisine. Ön açılıyor. Fakat tabi onlar yani Osmanlı padişahları her işlerini önce ilmeyen danışırlarmış onlar. Ankara'ya geliyor. Fatih obası Suza Ankara'ya geliyor. Hacı Bayram Veli'ye geliyor. O zaman Hacı Bayram Hazretleri de Zamanın kutbu o. Padaşan da boş değil. Onun kutub olduğunu biliyor. Yanına Mehmet'ini almış. Çürük daha Mehmet'i. Fatih'ini almış yanına. Onun ziyarete giriyor ve şöyle diyor. Efendim İstanbul'un fethine kalkmak istiyorum. Ne buyursunuz? Hacı Bahram Veli gülümsüyor. O sana bana nasip olmayacak. Bana bak. Çünkü bir de manevi fetih aslında vardır. Bir zahir görünümde bir sultan vardır. Ama bir perakasında maneviyatı vardır bunun. Öyle diyor ona. Isra'nın feti sana bana nasip olmayacak. Bu senin Mehmet de benim köseye aksesini gösteriyor. Bu ikisi nasıl boçak bu? Buyuruyor. Bu üzerine Sultanımın Hazretleri çok üzülüyor. İstanbul'u fethedemeyecek. İstanbul'un fethinde göremeyecek. Çok üzülüyor. Yıkılıyor. Yıkılıyor. Edirne'ye geliyor. taş günü uyku uyumuyor günlerce. buna bir yolunu buluyor kendine göre. Tabi kader yazılmıştı ama. Ama o zorluyor kaderi kendi kendine. Bir yolunu buluyor. Madem İstanbul'un fethi benim Mehmet'ime nasip olacak. Ben tahttan çekileyim. Onu parçası yapayım. Rıstamı olsun ben de göreyim diyor. Aklına bir yolu buluyor. Tavtadan çekiliyor. Mehmet'in on derece tahta geçiriyor. Hadi Mehmet göreym bakalım diyor. O anda tabi Avrupa'da bir savaş çıktı. Avrupa mütlifikleri. Bunun üzerine Fatih denen daha tabu işe layık değil savaşa. idare demedi. Yine Fatih çekildi. Yine başla geçti. Sonra Allah'ın takdiri i planı dairesinde vefat edince, Fatih tabi tahta geçince, Fatih Hazretleri onun için iradılınmış. Bir çağ değişecek. Ki Bizans, İslam arası nifak veren, tohumla münafırlık sokan, böyle çok tehlikeli bir yermiş. Bizans entrikaları. Elhamdülillah, işte 28 Mayıs Paris diye salıya bağlayan gece askı emir veriyor. Uyumayın diyor. Uyumayın bu gece. Namaz kılın, tevhid namazı kılın ve çok çok fethi süresini okuyun bu gece diyor onlara. Ama karanlık, ışık yok. O nasıl elhamdülillah salı sabah kalkılıyor, sabah namazı cemaatle kılınıyor, fatah zahir çadırı çekiliyor, İhşek vatine kadar Allah huzurunda zikirle meşhur oluyor. İhşek namazı sonra çıkıyor. Emri verdi ondan sonra. Daha da tapla sürekli suları. Emri verince, genel bir tauruz emri verince hemen şey geçildi. O an öyle olmuş ki adı cemaatimiz, o anda yaşayan bir kitabımda elime geçmişti de kaybettim o kitabı o andaki hali şabiyo, şey birden yere bir Allah Allah sesleri yükseldi diyor. Birden beri diyor. Sanki yeryüzü Allah diyorlar diyor. Daha Allah diyor olacak diyor. Bir Allah Allah sesleri yükseldi, birden bir şey geçtik. Ulu Bahadır Efendiler muhterem kişiymiş, o da boş değilmiş. İlk olarak ya sular atık bir o da şikayet oluyor. İstanbul tabii, her zaman İstanbul feth oldu. Şimdi Fatih'in bir şeyi var. Ebu boyu mezarı kabili nerede acaba şimdi? İstanbul sularının dışına yakın bir yerinde ama neresinde? Aradan sekiz asır geçmiş aradan. Acaba bu kabir nerede acaba? Peygamberimizin mihmandarı o Ebu Suha Hazretleri'nin neydi? Bir türbesi mezarı nerede acaba? Nasıl buluruz? Nasıl buluruz bunu? Belki kimse bilmiyorlar. Hocası geldi. Hem zamanın kutbu, hem Fatih'in hocası, Akşen Çetin Hazretleri, ki gönlükte mezkun. Allah rahmet eylesine de hocam, senden ricam, bu iş sana böyle bırakayım hocam, dedi. Onun kabrini ancak islam bulabiliriz. Fatih, nasıl yapıyorlar? Hocam, rica edeyim sana. O zamanın kutbu, Akşen Hazretleri, Gusuf hapçısını aldı çekildi meydana Aşağı bir şehraz biliyormuş bir geniş bir alan biliyormuş oraya gitti iki rekat namaz kıldı orada onun gözünü kapadı murakabeye daldı kalktı elle uzun bir dene kaldı gitti onu bir yere yere sapladı ona dedi Fatih işte mezar burası burası başju burası dedi bana dedi etrafta Otlakmış ama etraf otar hep kuru muru küçükmüşmüş. Orası otarı iri büyük bir otarı, yeşil otar çok taze. daha Falan dikkatini çekiyor. Etraftaki otlar kopmuş kesilmiş, yenmiş çubu olmuş ama bak buradaki otlar ya çervesi otlar tabaz duruyorlar. Ay bu ikbete sordurdu. Oradaki çabanlar, çarptanlar sordurdu. Boğata niye bu şekilde duruyor? Dedi ki, Padişah, koyunlarımızı buraya sürüyoruz. Koyuna buraya gelmiyorlar. dediler. Buraya gelen koyun sağa sağa gidiyor, Buraya gelmiyorlar. Burada bu şekilde kalıyor. Tabi oradan Fatih'in daha inancı geldi. Ama Fatih daha böyle bir tarihi bir karar. Yani bir kişi kirametle bir kere değil. Çünkü peygamber olsun peygamberinki kesindir. Ama evlilerin keşfinde hata olabilir evlilerin keşfinde, kerametinde. Fatih de bunları bildiği için, bakın ne yapıyor az cemaatimiz? O gece Emi veriyor en sevdiği bir yakınına. gidiyor diyor, hocamın diktiği çubuk var ya, orasını belli ama diyor. Kendin orasını belli. Oradan çubuğu al, o çubuğu başka yere dik bakalım diyor. Gel diyor. Kimse bir kişi birini bulunuyor. Sab olunca Fatih Fatih'in hocasına, hocam dün bu şekilde bir keşifte bulundunuz ama acaba bugün tekrarlansa bu keşifte tekrar bakın aynı çıkacak mı? Peki Mehmet'im dedi. Yine kusatlısı alıyor. İlk et namaz kıldı o meydanda. Yine Muralıköy'e daldı. Şöyle bir baktı. Çubuk yerine değil. Meydana görüyor tabii. Ağırları çubuğu yine ilk, ilk dikti yeri çubuğa yenildik yani. Fatih baktı, aynı dedikleri gene çabuk. Ama Fatih'in kalbinden geçti ki ben bunu üçleyin bakayım dedi. Böyle. Yani keşif keramet tam kesin olsun ki arkadan gelen bütün Müslüman nesillere de garanti olsun bu. Bir muamma, bir şek diye. Yine o gece o adamına emir verdi yine. Yine çubuğu aldırdı. Baş derece diktirdi kendisine. Üçün günü yine hocam İki sefer yaptın. Yarın zahmet buyurun hocam ama. Hocam senin bir cam daha var. Bunu üçleyelim. Üç de hayır vardır. Tek de hayır vardır. Bugün de yapmamışsın Murak'a ben ya. Peki Mehmet'im dedi. Yine gusapisi aldı. iki namaz kıldı. Tabi akşam kıldığı namazı anlattı hem de. Namazı inciddi Namaz kıldı. Murak'a dağıldı. Baktı. Yine çubuk başka yerde. Kalktı kendi eliyle. Aldı, aynı yere yine çubuğu koydu. Aynı yere çubuğu yerine kendisi koydu oraya. Elhamdülillah artık Fatih tarafından tabii, herkes tarafından artık tam bu artık kesinleşti. İlk olarak türbeyi oraya Fatih Asır yaptırdı. Bir yana cam cami yaptırdı. Tabi zamanla bu tamir oldu, şu oldu bu oldu. Elhamdülillah azı cemaatimiz yani bu sonra yöremiz yakır çevremize Böyle bir şeyin bulunması benim için şey, bir nimettir. Dilekleri Fatih'e